Valehi ve safihi ijmäin ve man tabihi bi isan ila yemittin. Ama بعد فاعلموا أيها الإخوان فإن أفضل الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أشر الأمور وكل ضلاله. وكل, بِدْأَا وَكُلَّ, بِدْأَا وَكُلَّ ve biz senelil muttasılı ilen nebiye sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kalb. <gülüyor> Evsani cibriylu bilcar ila erba'ine daran bin minhahına ve aşareten minhahına ve aşareten minhahına ve aşareten minhahına ve aşareten minhahına. Sadaka Resulullah. Yolunda daim ikrinde kaim eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in mübarek hadis-i şeriflerinden bir demet, bir nefze, bir buket okuyup izah etmek istiyoruz. Bu hadis-i şerifleri Namuz-ül-Ahadif için 157. sayfasındaki bütün <gülüyor> hadisten itibaren okuyarak izah etmeden önce <gülüyor> evvelen ve hasreten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhuna hediye edelim diye sonra onun cümle alinin ve fâk ashabının ve etbaının ahbabının ruhlarına hediye olsun diye sair enbiya ve mürselin ve evliyaullahın ruhlarına hediye olsun diye ve bilhassa ümmet-i Muhammed'in mürşitleri olan saadat ve meşahit-i rukku bu hadis-i şerifleri bize yazıp nakleylemiş olan hadis alimlerinin ve ravilerinin ruhlarına, din büyüklerimizin ruhlarına Kendisinden feyiz aldığımız hocalarımızın, Mehmet Zahid hocamızın ruhuna, bu beldeleri fethetmiş olan Fatihlerin, Şehitlerin, Gazilerin, Mücahitlerin ruhlarına, bu beldede metkum bulunan Evliyaullah'ın, Hüseyin Gazi Hazretlerinin, Tacittin Sultan'ın, Hacı Bayram Eveli'nin Evliyaullah ve Salihlerin ruhlarına, şu caminin yapılmasına ve yaşamasına emeği geçmiş, hizmet etmiş, yardım etmiş olanların kendilerinin ve yakınlarının ruhlarına hediye olsun diye. Uzaktan ve yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere şu mescide toplanmış olan siz kardeşlerimizin de ahirete geçmiş olan bütün sevdiklerinin ve yakınlarının akrabasının ruhlarına şu mübarek cuma akşamında bir hediye olsun diye buyurun bir fatiha, üç ihlas şerif okuyup öylece başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Evet, metnini okumuş olduğumuz birinci hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize komşulukla ilgili malumat olarak öğretiyor ki komşular insanın evinin sağından solundan nerelere kadardır. Hadis-i şerifi Hazreti Ayşe validemiz rivayet eylemiş bey hakkıyla mevcut. Buyurmuş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Emsani tiblilu bil cari." Cebrail aleyhisselam bana komşu komşuyu vasiyet eyledi, tavsiye eyledi. Aman komşuya iyi muamele et veyahut ümmetin Muhammed yani senin ümmetin ey Peygamber komşularına iyi muamele etsinler diye Cebrail aleyhisselam tavsiye eyledi. Tabii bu tavsiye Allah'ın emri olarak Peygamber Efendimiz'e geldiği muhakkak. İla erbâîne dâren 40 eve kadar yani komşuluğun ince hukukuna riayet etmek komşuluk ahkamına tabi olmak babında hangi evler önceliklidir? Aşereten min ha hünâ. On tanesi şu taraftan. On tanesi şu taraftan, on tanesi şu taraftan, on tanesi şu taraftan diye dört cihadete işaret buyurulmuş. Tabii evler şimdi birbirlerine yaklaştı, apartmanlar dolayısıyla da hatta üst üste çıktı. Demek ki eskiden bahçeli evleri düşünecek olursak On tane ev bu tarafa, on tane ev bu tarafa, on tane ev bir tarafa, on tane ev bir tarafa bunlar insanın komşuluğa muhakkak itina eylemesi gerekli, yakınları olmuş oluyor, yakın komşuları olmuş oluyor. Tabi bugün de yani bu ölçüyü şey yapamasak dahi yine çevremizde, evimize yakın, apartmanımızda oturan, evimizin civarında bulunan komşulara karşı vazifelerimiz vardır. Peygamber Efendimiz diyor, buyuruyor ki bir başka hadis-i şeriften okuduğumuz, bildiğimiz hadis-i şerif siz de duymuşsunuzdur. Cebrail aleyhisselam bana komşuları o kadar vasiyet etti, o kadar tavsiye etti ki, komşu galiba komşuya varis olabilecek diye düşündür. Yani neredeyse akrabalık bağı gibi kuvvetli bir bağ oluyor. Hatta miras teşekkül edebilecek kan bağı gibi bir bağ teşekkül edecek, komşu komşuya galiba varis de olabilecek mi diye o kadar düşündüm. Çünkü çok itinalı bir tarzda tavsiye geliyordu daima, ilahi tavsiyeler geliyordu diye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş. Muhterem kardeşlerim, tabii Peygamber Efendimiz bize her şeyimizi öğretti. Biz bütün insanlığımızı Peygamber Efendimiz'den öğrendik. Bizim bütün milli haslet diye göğsümüzü kabarttığımız, koltuklarımızı kabarttığımız, beğendiğimiz, böbürlendiğimiz her şeyimizde dinimizin talimlerinin, peygamber efendimizin hadisi şeriflerinin bariz tesirlerini gördüm, bariz eserlerini gördüm. Yani bizi şu sevimli birbirimize karşı muhabbetli, efendim ahlaken ileri insanlar haline getiren bizim dinimiz. Evet, bugün hepimiz söylüyoruz, gazetelerde, mecmualarda yazıyoruz ki iktisaden geri kalmış olabiliriz. Askeri bakımdan biraz geride kalmış olabiliriz. Avrupalılar biraz daha ileri gitmiş, teknik bakımdan, teknolojik bakımdan başarılar elde etmiş olabilirler. Ama ahlâken elhamdülillah iyiyiz diyoruz. Ahlak bakımından iyi olduğumuzu herkes itiraf ediyor. Dış ülkelere gidenler de bilirler, bu böyledir. Hatta Almanya'da enteresan bir şey duymuştum. Bir Alman varmış, arkadaşımızın komşusu, daima Türklerle ahbaplık ediyormuş. Daima Türklerle komşuluk ahbaplık ediyormuş. Sormuşlar sebebini, bizimkiler bilmez ki demiş, Yani ben sizin bu aranızdaki muhabbete hayranım, bağlılığa hayranım, ondan sizi tercih ettiğimden sizin yanınıza geliyorum. Bizimkiler bilmez. Gerçekten de bilmiyorlar. Yani onların arasında bizim bu birbirimize mübarek günlerde tabaklar içinde hediyeler gönderdiğimiz gibi, birbirimize selam verdiğimiz gibi, birbirimizle ilgilendiğimiz gibi kuvvetli, sosyal bağlar yok. Hatta bir trende otursalar, bir şehirden bir şehirde gitseler, birisi kaldırıp başına selam vermez. Birisi burada yemeğini yer, çatır, tutur, elmasını kemirir, ötekisine vermez. Üç tane elmayı oturur, bitirir, ötekisine bir tanesini sen al, demez. Bunun çok misalini gördüm ben. Yani bilmiyorlar, huyları değil, alışmamışlar. Alman usulü diye, diyoruz ve herkes kendisini düşünüyor. Nefsi, nefsi diye herkes kendisinin keyfi peşinde koşuyor, başkasına aldırmıyor. Ne yapalım, ben çalıştım, o da çalıştım diye, diye düşünüyor. Bizim milli hasletlerimizin, dini hasletlerimizin, ahlakımızın kıymetini insan başka ülkelere gittiği zaman gayri Müslüm'ün başka toplulukların, Müslümanlardan gayri olan başka toplulukların acı durumunu gördüğü zaman anlıyor. Elhamdülillah merhamet bizde, yardımlaşma bizde, fedakarlık bizde, büyüğe saygı bizde, küçüğe sevgi bizde, fakiri himaye bizde, Efendim zenginin malına böyle düşmanca bakmamak bizde. Gönül toplu, zenginliği bizde. Yani daha çok şeyler sayabiliriz. Bizde ama yavaş yavaş bozulmaya başlıyor. Yavaş yavaş batının ahlakı çürük elmaya değen, yani öteki çürük elmanın da çürümesi gibi yavaş yavaş bize de tesir ve ediyor. Bizde de huyla bozulmaya başladı. Eskisi kadar değil. Ben hatırlarım efendim bundan işte yaşıma göre 20 sene öncesini, 30 sene öncesini, şimdi fark var. O zaman, o zaman kadınların giyimi, şimdiki giyiminden çok farklı. O zamanki plaj kıyafeti, şimdinin plaj kıyafetinden çok farklı. Yani plaj bizi ilgilendirmez ama ahlaki bakımda, cemiyetin nereden geldiğini, nereye gittiğini belirtmek bakımından, bazen gazetelerde siz de görüyorsunuz, biz de görüyoruz, 1900 yıllarının başında efendim, plajlarla giyim, kajama gibi kıyafetlerle falan olurken şimdi hiçbir şey yok durumuna geliyor mesela. Tabi bir bozulda var. Bizim bir profesör tanıdığımız İsveç'e gitmişti bir yaz. Bundan senelerce önce. Kendisi namazlı yazdı bir insan değil. Yani ben Müslümanım diyor ama Derslerde talebe de yakadası yediyorduk Yani söylediği sözler biraz Müslümanlığa da sığmıyordu. Yani gerçek bir insandı. Hatta acizane bizim bir hocamız vardı, profesör. Bizim dersimiz onun dersinden sonra gelirmiş. Yaşlı talebelerimiz vardı. Gelip bize söylerlerdi, Allah razı olsun, onun yıktığını siz yapıyorsunuz derdi. Yani biraz da böyle iyi olmayan bir hali vardı. İsveç'e, Norveç'e gittik geldi, korkmuş girdi. Eğer diyor, oradaki ahlak bakımından düşkünlük, gevşeklik, namus telakkisindeki boşluk, efendim, Türkiye'ye gelirse mahvolduk diyor. idi. Yani havai bir, ehli dünya bir profesör, kendisi de zevk peşinde olan bir insan, İsveç'e gidip geldiği zaman, 10 sene önce, aman bu ahlak Türkiye'ye gelmesin, gelirse mahvolduk diyordu. E şimdi tabi bazı gazetelere bakılırsa bazılarına bakılacak hali yok da yani kanunla poşetin içine girdi. Torbanın içine girdi yoksa bakılacak hali yok. Torbanın içine girmek zorunda kaldı. Bazılarına bakılırsa yani utanç verici şeyler, yüz kızartıcı şeyler, müstehcen şeyler pek fazla oluyor. Yani bozuluyoruz. Bunu neden söylüyoruz muhterem kardeşlerim? Siz bizim dert arkadaşlarımızsınız, siz bizim kardeşlerimizsiniz ve bu memleket bizim. Bu memleketi gelip de uzaydan, uzay araçlarıyla bazı varlıklar gelip de bu memleketi onlar düzeltecek değil. Bu memleketi sizler ve bizler düzelteceğiz. Siz kendi çapınızda çalışacaksınız, biz kendi çapımızda çalışacağız. Herkes mesleğiyle ile ilgili hayırlı çalışmayı yapacak, yaşlılar nasihat edecek, gençler koşacaklar. Enerjilerini ortaya koyacaklar, zenginler parasını ortaya koyacak, hayırlı tesisler ortaya koyacaklar, vakıflar tesis edecekler. Efendim eğitim bakımından, kültür bakımından, ahlak bakımından bu cemiyetin iyi istikamete gitmesi için çalışacağız. Ne katarsak hepimizin katkısı birike birike bir yekün tutacak. Nasıl havadaki küçük su buharı zerreleri bir araya gelip yoğunlaştığı zaman damla oluyorsa... Nasıl damlalar aşağıda bir araya geldiği zaman sel oluyorsa, nasıl seller bir araya geldiği zaman nehir oluyorsa, derya oluyorsa, ırmak oluyorsa, dere oluyorsa, yani bu küçük şeyler müşterek kararlarla topluca yapıldığı zaman neticesi büyük olur. Sen şimdi dersin ki, kendi kendine canım benim bu işi şöyle veya böyle yapmamdan ne, ne olacak? Türkiye'nin nüfusu 55 milyon dersin. Hayır. Sen kendi üzerine düşeni yapacaksın. Ötekisi kendi üzerine düşeni yapacak. Ben yapacağım. Topluca camilerde, cemaatlerde, mahallelerde, kasabalarda güzel ahlakı yerleştireceğiz. Güzellikleri yerleştireceğiz. El birliğiyle ortalığı gül gülsün yapacağız. Şimdi ben Müslümanları, beldenizin insanlarını zayıf görüyorum, kusurlu görüyorum. Bir sokak. Diz boyu çamur. Dize kadar çamur. O sokakta sayacak olursan 100 tane var. Yani 20 tane apartman var. 5'er 6'şer kat var. Efendim, en aşağı 100 tane var. 100 tane. Yani bu adamların hiç parası olmadığını düşünsün. Her birisi bir TL kum dökse burada çamur kalmayacak. Herkes kendi evinin önünü yapsa Yine çabuk kalmayacak. Herkes kendi evinin önünü temizlese, yine ortalık bir bilgisayar olacak. Ama bunun için toplum şuuru lazım. Bir müşterek terbiye lazım. Bir ruh lazım. İman lazım. Efendim bizleri sevp edecek, hayırlara götürecek bir takım manevi hasletler lazım. İşte onlardan mahrum kalıyoruz. İşte bu hadisler bize onları sağlıyor. İşte bizim vaazlarımız, işte bizim hadis-i şeriflerimiz, işte bizim kitabımızın <gülüyor> ayet-i kelimeleri bunları sağlıyor. Onun için bunlar okundukça, söylendikçe ve sizler tarafından, halk tarafından, hepimiz tarafından tatbik edildikçe bu memleketin çehresi güzelleşir. Çimen küçücüktür ama yani küçücüktür, inceciktür sen elinle çekersin, parmağınla kopartırsın, ama kocaman toprak üstünde binlerce çimen, yeşil bir çayır ilan edecek. Onun için hayırı küçümsemeyelim. Söylenden nasihatleri küçümsemeyelim. Yani bu kış gününde camiye geldik, hocamız bize küçük detaylardan bahsediyor, ana meselelerden bahsetseye diye hatırına gelebilir kardeşlerimizin. Doğrudur. Ana meseleler detaylı küçük meselelerden önce anlatılmalı, kabul ediyorum. Ama bu bizim ana ruhumuzdur. Yani, işittiğimiz hayırı hepimiz yapacağız. Ve çevremizde yaymaya çalışacağız. Yaptırmaya çalışacağız. Topluca memleketin çevresi değiştirir. Herkes kendisinin önde gelen kısmı temizleyecek, boyayacak. Böylece memleketin çevresi temiz park olacak. Yani bu topluluk şuuruna hepimiz erelim. Ben hiç o masal-ı yaptım deriz. Bâlu ma'zimeten ilâ rabbikum velâ allahum yelkiûn. Diyorlar ki eski ümmetler böyle iyileri de olmuş, kötüleri de olmuş. İyi insanlar da var işlerinde, kötü insanlar da var. İyi insanlar kötülere nasihat ediyorlar. Diyorlar ki bunu böyle yapmayın, bu günahı işlemeyin, bu yanlış yola gitmeyin. Onlar da aldırmıyorlar, gidiyorlar. Üçüncü kişiler gelip Nasihat edenler diyorlar ki لِمَ تَعِذُونَ قَوْمًا اللّٰهُ مُنْلِكُهُمْ azab <gülüyor> عَذَابَ Allah'ın helak edeceği veya şiddetli bir şekilde azaplandıracağı şu azgın kavme ne diye nasihat edip duruyorsunuz? ki bu herifler. Ne diye nasihat ediyorsunuz? diye soruyorlar onlara. Yani emeğiniz boşa gidiyor. Lafınızı israf etmeyin demek ister gibi bir itiraz. Onlar da diyorlar ki mazereten gidarabitik Rabbimize Rabbimize karşı bir mazeretimiz olsun yüzümüz olsun ya Rabbim ben söyledim diyebilirim hiç olmaz. Ya Rabbi ben senin emirlerinin çiğnenmesine razı değildim. Emirlerinin tutulması için hiç olmazsa elimden geleni yaptım. Söyledim ya Rabbi ama onlar dinlemediler. Bir bu sebep var yani bize mazeret olacak. Niçin biz çalışacağız? Bize Rabbimizin huzurunda, uğuz-u hesaba çekildiğimiz zaman mazeret olsun diye. Ya Rabbi ben söyledim, üzerime düşen vazifeyi Hazreti'yi karımça yapmaya çalıştım diye mazeret olsun diye bir. <gülüyor> İkinci sebeple, وَلَا أَلَّهُمْ olur, Ola ki dönerlik, bakarsın döner. Çünkü Hz. Ömer radiyallahu anh Peygamber Efendimiz'i öldürmek niyetiyle sabah evden çıktı da, o gece Müslüman oldu allah Allahu Teala hazretlerinin kullara ne yapacağı belli olmaz. İnsanların gönülleri Rambamızın kudreti elindedir. Dilerse hayra çevirir gömürlerini, dilerse şerre çevirir. Biz hayrı söyleyeceğiz, nasihatimizi yapacağız, hakkı öğrenmeye, öğrenmeye çalışacağız. Tamam mı? Bu gayret içinde olacağız. İmam Hatifli de bu gayret içinde olacak, ortaokul talebesi de. Esnafımız da bu gayret içinde olacak, memurumuz da. Kadınımız da bu gayret içinde olacak, el peynirde. Yaşlımız da bu gayretin içinde olacak, aklı eren devrimde. Hepimiz çalışacağız ki topluca bir şey meydana gelsin. Ekmeklerin arkasına yapıştırılan bir küçük kağıtta, hani fırının adını yazan, küçük pullan onu çıkartacağız diye kopartılıyor orası. Meydana gelen zararlar binlerce ekmek oluyor. Yani küçücük bir, e, yani parmak ucu kadar bir şeyi kopartıyoruz kopartıyor musunuz ama Türkiye'de 55 milyon insan var Onların her birinin kopartmasından binlerce fırın ekmek ediyor bu, büyük rakamlar ediyor. Onun için bu şuuru elde edin, yani benim tek başıma yaptığım çok önemli değil sanmayın. Bir yazacağınız mektup, bir söyleyeceğiniz söz, efendim bir küçücük efendim, nasihat sizin için kolay bir şeydir, zor değil. Zaten Rabbımız bizim hakatımızın üstünde bir şey bize emretmemiş. Yapacağımız kadar yaparız. Bize mazeret olun, Rabbımızın huzurunda. Belki de onların görmesine vesile olun ve mekan Onun için devamlı bir gayret içinde olacağız, de devamlı bir çalışma içinde olacağız, devamlı bir nasihat içinde olacağız, aktif insanlar olacağız. Yani ben miskinliği seven bir insan görmedim şimdiye kadar. Kimse sevmez. Ha yani kendimiz miskinliği yapar yani gelip yapar da karşısındakinden seven insan görmedik. Kendimiz için de sevmeyelim. Miskinliği yan gelip yatmayı benimsemeyelim yani. Çalışkan olalım. Allahu Teala Hazretleri çalışanı yolda komaz efendim. Ve en laysa bi insa illa vasa'a ve enna yura. Allah muradına erdirir çalışanı da. Neyi murad ediyorsun hayırları. İnşallah hayırlar göreceksin çalışarak. Çalışmayan mahrum kalır. <gülüyor> Bu hadis böyle, e, komşular dikkat edeceğiz. Yani muhabbete dikkat edeceğiz. Yani birbirimizi seveceğiz. Yani birbirimizi sevmek kuru bir sevgiyle ibaret olmayacak, birbirimizle yardımlaşacağız. Yani birbirimizle el ele tutup topluca hareket edeceğiz. Taşınacak bir yükü, yükü topluca taşıyacağız, Tadılacak bir nimeti de beraber tadacağız. Sohranın başına geçeceğiz. Afiyet olsun. Beraberce lezzetinden istifade edeceğiz. Allah bize bu toplu şuuru ihsan eylesin. Birbirimizi sevmedikçe hakiki mümin olamazsınız. Hakiki mümin olamadıkça da cennete giremezsiniz denildiğine göre. Cennetin yolu nereden geçiyor? Muhabbet yolundan geçiyor. Birbirimizi sevmekten geçiyor. Birbirimizi kollamaktan, korumaktan geçiyor. Onun için Müslüman, Müslümanın derdiyle dertlenip Müslüman Müslümana yardımcı olur. Veler Afrika'nın öteki ucunda olsa, Veler Asya'nın bilmem hangi tarafında olsa, Veler Amerika'nın bilmem neresinde olsa, bir Müslümanın ayağına bir piske vursalar, bizim yüreğimiz cız diye cızlamalıyız. Cızlar. Cızladıktan ayrı bir de yardımına koşmalıyız. Allah cümlenize bu muhabbeti, bu şekli, bu çalışmayı, bu gayreti ihsan edeceğiz. İkinci Hadis-i Ebu Nevru Gıfari radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş, uzun bir hadis-i şerif'tir, okuyalım. ''Usi ke bitakvallah ve innehu leynun bi emlike fillihi aleyke bitilavetil Kur'an ve zikril zikrullah ve innehu zikrulleke sema ve nurulleke fid alp aleyke bitulü sam, illa min sayr İnnehu vaktran da gönlü şeytani anke ve alimdeki araimli dinide iyya kere ketse mübde ve inna hu yumi'dul kalp ve dilde buzura'l dilul vech aleke bicihat rehbaniye ümmeti ehibbe'l mezakine ve men sun karabete ke ve imkata ulke bunun hakkine imkânı nur ver la takabildahi la medalein la liyajjuz ke anin nazma taaleu ve la tecil alehin bin maqti ve kefa bil mabi ayben enyekuneti serafet ila ikisanin en bin anin maqiyet bin nasi ve yastahi lahum bin maqrotihi ''Ve yû zî cîvîte, Ya ebâze, la at ve kethetki ve la verâ kevket ve â. Kethet ve la hase ve kehût minhulûk.'' Bir hazine okudu. Biraz uzun sürdü ama uzun sürdüğünü bile bile Peygamber Efendimiz'in hadisinde bereket vâken diye, bereket piyasını üzerimize diye okudu. Bu bir hazinedir bu hadisi şerif. İçinde çünkü inciler, yakutlar her şey var. Her bir cümlesi, Uzun, uzun dersler yapılacak kadar kıymetli bir hadis-i şerif karşımıza geldi. Bu hadis-i şerifi mümkün olsa da çoluk çocuğumuza kendimize efendim, defterimize yazıp ezberletmek, ezberletmek. Bu devlet-i ifade Peygamber <gülüyor> Efendimiz'in as-mahadî bir <gülüyor> mübarek yaptık ve Allah'ın hala hücretleri sefadinin eder. <gülüyor> nâil ücreti. İslam'a girilmiş, İslam'a girdiğini Kureyş'in birçimleri karşında doza doza söylemiş, üstüne kırlandıkları halde, vurabildikleri kadar vurdukları halde hak yoldan dönmemiş, ancak canını Kabe'nin arkası altından saklanmakla kurtarmış. Ama ondan sonra gene de La ilahe et Allah, Muhammedur Resulullah, İslam hak değildir, sizin yolunuz yanlıştır demeye, yani vurduklarına rağmen hiç aldırmadan gene devam edebilmiş bir baktiyel baba yiğit kahraman sahabidir. Allah şefaatine naib edesin. Ebu zeyn Peygamber Efendimiz sevdiğini beyan ediyor. Ya Ebu zeyn, ben seni severim dediği Hadis-i Şerife sahib. Bu mübarek sahabi Peygamber Efendimiz'den dakle eylemiş ki Uğsüke bitakvallah Şimdi hazinenin bir tane mücevherini elimize aldık. Uğsüke bitakvallah fe innehi zeynullek bihemlike Küllehu, ''Küllehi sana takvayı tavsiye ederim ey Ebu Zer, çünkü senin işinin hepsinde bu senin için ziynettir, süs senin için.'' dedi Peygamber Efendimiz. Bir cümlesi bu, ilk cümlesi, ilk cevher, ilk elmas, ilk fırlantı, ilk yapıd bu. Takvayı tavsiye etmiş Peygamber Efendimiz. Bize de tavsiye ediyor. Kur'an-ı Kerim'de çok ayet bir kelimeler var ki, bize takvayı tavsiye ediyor. Allah da razı dairaziyetleri cümlemize Allah tarafından, Resulullah tarafından tavsiye edilen şu takvayı öğrenmeyi nasip etsin. Takva nedir? Nasıl olur? Hayatlarında nasıl hareket edilirse takva ehli olunur. Evet. Takva nasıl tat e tatbik edilir? Bunu öğrenelim. Allah öğrenmeyi nasip etsin. Kısaca söylemek gerekirse takva insanı Allah'ın sevgisine erişilen çok güzel bir sıfattır ki insan Allah'tan korkarak, sakınarak, çekinerek yaptığı işlere dikkat etmesi demektir. Yani bir iş yapıyor, yapayım mı yapmayayım karar verecek. Kararında neyi düşünecek? Allah'ın rızasını düşünecek. Allah'ın rızasına uygunsa yapacak, uygun değilse yapmayacak, vazgeçecek ondan. Kâmil bir bilge Para kazanacak bile olsa, bir takım dünya menfaatleri sağlayacak bile olsa yapmayabilecek. Allah'ın bir emri katlik edilecek, zor. Yapıldığı zaman bir takım sıkıntılar uğrayabilir. Öyle bile olsa sıkıntıları göğüslemek bahasına onu yapabilecek. Neden? Allah'tan korkuyor. Allah'tan korkuyoruz. Yani emrini tutmazsam Rabb'ımı cezaya uğrarım veyahut tergahımdan kovulurum. Veyahut sevgisini kaybederim diye ve hatta efendim yasağından Allah bana ne der? Ben buyurdum, buyurumu tutmadın dersen evlam. Ben ne cevap vereyim günzemenin ne güzel sözü. Ben buyurdum, buyurumu tutmadın dersen evlam. Ben ne cevap vereyim diye insanın düşünmesi demek takva. Yani şiirle cevabı çıktı Allah'tan karşımıza. İnsanın Allahu Teala Hazretleri bana bunun hesabını sorar. Ben o zaman nasıl cevap veririm diye fikirle fesine takva derler, kardeşim. Hepimizin böyle fikirlememizi aldık. Parayı alırken, verirken, kazanırken, harcarken, eğlenirken, eğlenmekten, efendim, elimizi çekerken her şeyimize esasımız ana, ana kaynak takva olacak. Dün akşam ne yaptınız? İnsanlar iki bölük idi dün akşam, bir kısmı cehenneme doğru götürecek, Gizli kötü işler yaptı. Bir kısmı da kim bilir? Gizli nice hayırlar işledi. Allah Teala Hazretleri cümle Ümmet-i Muhammed'e, Ümmet-i Muhammed'in evlatlarına, bu şehitlerin, gazilerin sorunlarına akıl fikir ihsan eylesin. <gülüyor> şu, şu hindi denilen nesne, insana sadece Efendim Aralık ayının sonunda mı geliyor bu cümle mükemmel? <gülüyor> Aralık ayının sonundan başladığında hindi yok mu eline getiriyor? Var. Sen o hindi, o aralığının sonunda almayacaksın, yemeyeceksin, yemeyeceksin, yemeyeceksin, <gülüyor> yemeyeceksin, Efendim televizyonunda işte programlar var. Başka zaman program yok mu? O o akşam erken yatırıyor. Neden? Peygamber Efendimiz çok hadis-i buyurmuş Yahudilere, Hristiyanlara muhalefet edin diyor. Diyor ki Peygamber Efendimiz, sakallarınızı uzatın, bıyıklarınızı kesin, Yahudilere muhalefet edin. Üslünlere muhalefet edildi. Yani İslam'ın kendi öz anlayışı var. Başkalarına muhalefet etmek var, başkalarına benzememek var, kendi şahsiyeti var. Meyveyi her zaman al eline, yalnız yılbaşı gecesi al. Defteri, şekerli, tatlıyı, kızlığı her zaman al, al eline, yılbaşı gecesinde çocuğunu aç yapın. Daha iyi. Çocuğun bugün ağla. Aç ya, bugünün ne kötü bir gün olduğunu anla yanlış yanlış yollara geçir. Bizim kendi örfimiz var, bizim kendi adetimiz var, bizim yaptığımız şeyler, Efendim Allah'ın rızasına uygun olmak zorunda evladım de. o da onu bilsin. Şimdi gazetede bir kadeh resmi yapmış, kadeh içine dünya batmış, kadeh içi şarap kadehi, dünya batmış, Efendim Happy New Year diye yazmış oraya, yani. Mutlu Yeni Yıl diye yazmış. Kadehin içinde yani sarhoş, ayhoş, küferik olmuş bir adam, dünya. Hepsi kadehin içinde. Kadehin dışında da bir adamcağız, fukara, üstübaşı yırtık. Ya bu ne diyor diyor. Ya bu ne diyor. Yani şunu karikatürde etmiş ki gazetede halkın bir kısmı Nebese kadehin içine düşecek gibi bul patlasın çal oynasın, şeytanın içinde eğlendi ama bir kısım halk da üstü hırpalı, midesi boş, sefil efendim perişan bunların ne yaptığını hiç anlamıyor, uzaktan bakıyor demek ki. Doğru. Bak nasıl biliyorlar? Aynı vakte bir gün önceden körüp dayıp duruyordu. Yılbaşı, dedikleri, ne zaman gidiyorlar, dedikleri şöyle gülüp sözlük tutuyorlar. Efsuni bir karakteri yok. Alay ediyorlar daha akıllı fikirler, akıllı insan hemen tık diye anlar ama yılın kadınını seçmişler Muhtemelen Kardeşler'in, yılın kadınları kimler? Evinden kaçmış, 14 yaşında sanatörlüğe başlamış, efendim namusunu kaçmış, <gülüyor> bilmem ne. Yani bunlar bizim kadınlarımızdır, ömür konu. Allah izah versin, merhamet versin, atıl versin, izran versin. Şöyle bir 7 tane, 8 tane, 9 tane çocuğu kahraman kahramanca yetiştiren bir Anadolu annesinin yıllarını seçsene bu kahraman Efendim, 30 bin lira maaşla bu kadar çocuğa bir şey yapmış, bakmış, tertemiz, evin işini kendisi yapıyor, yemeğini tevzi düşürüyor, asıl kahraman bu Annenin birisi çocuğu elinden tutmuş, 11 yaşında çocuk daha bülüver ermemiş, çocuk kanmış, yani propagandalar iyi terbiye edilmemiş, efendim, halı çalmış. Oğlum nereden çaldın bu halıyı belli değil, kapı kapı dolaşıyor. Bu halı sizden mi çaldı acaba, sizden mi çaldı acaba, sizden mi çaldı? Diyor, hafirim ama diyor, aç olabilirim ama diyor, haram yemem, yedirmem diyor. <gülüyor> Yılan annesi bunu çetsene. Bak haram yemiyor, halı eline geçmiş, şunsa bir şey olmayacak. Halının sahibini arıyor. Bu adamın, bu kadının, efendim, abidesini diksene. Bunu bayraklaştırtana, gidip de evinden kaçan, namusunu satan insanı numude göstermeye çalışıyorsun Anadolu'nun temiz evlatına. Değil mi? Onun için, Allah hepimizi takva sahibi eylesin. Bu sene oldu bitti, Vaktinde ikaz edemedik. Bizim bu Perşembe, Cuma günü olsaydı, bence biraz şeyimiz faydası olurdu. Efendim, bir daha yamancı adetlere kapılmak yok. <gülüyor> Dinimizde yeri olmayan, Kur'an-ı Kerim'in yeri olmayan, kitapta yeri olmayan iş yapmak yok. Yapmak da yok, yaptırmak da yok, alkışlamak da yok, teşvik etmek de yok. Tersi ne Musa Aleyhisselam'ın zamanında birisine demiş ki, Musa Aleyhisselam gel, hak dine gir. O da demiş ki, ben sana yarın cevap vereyim ya Musa. Yarın gelmiş, ya Musa iman ettim sana, hak dine girdim. <gülüyor> Gülmüş demiş ki, niye dinden girmedin? Benim demiş bir adetim var. Şöyle kendime dönerim, gözümü kapatırım, içimi dinlerim, bir şeyi. İçim istiyorsa inadıma onu yapmam için. <gülüyor> i̇çim istemiyorsa inadıma onu yaparım. için içim kötü şeyleri istiyor. Nefis kötü şeyleri emrediyor, kötü şeyleri yapmamak için isteğine karşı çıkarım. İstemediği şeyi de ha, iyi olduğunu istemiyor bu diye anlarım, onu yaparım. Baktın demiş nefis hiç yanaşmak istemiyor senin daretine onun için kabul ederim. Nefsin bu uygununu bilelim. Yani bizim içimizde bir nefis vardır ki biz de bize iyi şeyleri teklif etmez. Hadi gel eylem, hadi gel harca parayı, hadi pa hadi gel törekten bir gelir çal, hadi gel devir şu şişeyi, hadi bakalım hiç ya daha içebilecek misin? Hadi bakalım cirizyonlar alabilecek misin? Nasılsa polisler bekliyor? Küfelik olanları evine götürdük. Hastalarda televizyonlarda ilan edildi. Şu numaraya, şu numaraya, şu numaraya vatandaşlarımız müracaat etsinler. Küfelik olup da araba kullanamayacak durumda olanlara polis karakollarda şoförler beklettirildi. İnan ettiler. Hizmet ediyorlar. Hizmet ediyorlar ki sarhoşçuklar yani yolda çamurda mı kalsın? Tamam. Yani, çamurda kandıklar, onlar evine varabilsin diye her tamam. Onun için, hadi bakalım iki tane mi içeceksin? Üç tane mi içeceksin? Beş tane mi içeceksin? Vur patlasın, çal oynasın. Allah ne ü rahmetten nikah edesin. Kesinlikle. Allah cümlenizi takva etme eylesin. Çünkü bu takva denilen şey kardeşleri, her iş işte insanın sütü, zihmeti olur. İnsanın sesi basit olabilir ama alnında takvanın nuru parlıyorsa en büyük zihmet olur. İşi takvaya uygun yapmışsa en büyük iş olur. İşte o kar çocuğunun kulağından tutup halıyı koltuk altına alıp halının sahibini arayan annenin yaptığı iş nedir? Takva. Aramayamıyor, halı gelmişlerden gelirse gelsin demiyor, sahibini arıyor. Bu onun için suçtur. O boynuna on tane beşi bir yerde taksaydı bu bilekler, bu dirseğine kadar altın dirseydi koluna, bu kadar zinetli olamaz. Bu namusluluğuyla, bu haram yemezliğiyle süzkanlandı, ziynet kazandı. Allah hepimizi takva ziynetliğinden ziynetlendesin. En üstün insan, en kerim insan, en asil insan, en yüksek insan kimdir? Parası en çok olan mı, mevkiyi en çok olan mı, bilgisi en çok olan mı, boyu en uzun olan mı? Tadısı en kuvvetli olan mı? Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, İnne اِنَّ اَكْرَمَكُمْ اِنَّ Allah yanında sizin en üstün olanınız, takvası en çok olanıdır. Eee yani bizim köylü dayı Hacı Ahmet Ağa, yani bu bizim efendim, Ankara Üniversitesi'nin efendim şeyindeki falanca profesörden daha mı yüksek? Ee, Allah'ın öyle olabilir. Bazen çoban, Çoban, sürülerin sahibinden üstün olur. Bazen köle, padişahtan yükseğe çıkar. Nice bu dünyanın böyle boyunlu büyük mazlumları vardı ki, ahiretin padişahları onlar olur. Ahiretin yüksek şahsiyetleri onlar olacak. Çünkü Allah'ın içinde rütbe, itibar neye görelim? Takvaya görelim. Eğer insan takva ehliyse rütbesi yükselir. Eğer insan iyi Müslümen ise rütbesi yükselir. Eğer insan takva ehli değilse, kötülükleri yapıyorsa, haramları yiyorsa, müşvetleri efendim, yutuyorsa, eve geldiği zaman hamudunu bile indirmeden hamudu olup yutuyorsa, bunun menzili olursa olsun, makamı ne olursa olsun, uvvabı ne olursa olsun, bu adamın zerre kadar itibarı yok. Biz bilemediğimiz için itibar ediyoruz. Bizim kanunlarda da onun tabi cezası vardır, rüşvet yedi, haram yedi, hırsızlık yaptı diye ama saklanabiliyor. Bu dünya ehlimler saklarsın ama ahirette Allah'ın divanında hep işliyor. <gülüyor> hemen yarın biskale zerre tip, hemen yarın biskale zerre tip hayran yerahu, hemen yarın biskale zerre tip serma yera. Zerre kadar hayır işliyor, zerre kadar ser işliyor. Onu mutlaka görürsün. Kitaplar açıldığı zaman küçük büyük her şeyin orada yazılı olduğu görüldü. Allahü Teala Hazretleri her şeyi tespit ediyor videoyu ileri kesip ediliyor, Kaset mı tespit ediyor. Ne tarzı tespit ediyorsa o zaman göreceksiniz. İnkar kürdenceste sıfır bakır, kürdüm tabelol. <gülüyor> Hepinize takvayı tavsiye ederim bu selam kardeşlerim. Hepimiz takva ile allah Allahu Teala Hazretleri gönüllerimizi takva ile güzelle eylesin. Her işimizi takvaya uygun yapmayı nasip eylesin. Aleyke bitiravel Kur'an ve zikrullah ve Herhalde önem sırası en başta gelen takvadır. Arkasından ne emrediyor Efendimiz, ne buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Peygamberimiz buyurmuş ki Ey Ebu Zer, aleyke bitir Kur'an ve zikretillah. Sana Kur'an okumak ve Allah'ı zikretmek boyun borcu olsun. Senin üzerine vazife olsun. Kur'an okumak ve zikretmek. Gördünüz mü takvadan sonra hangi vazife geldi? Gördünüz mü? Hocalar mı uydurmuş fikri? Çünkü öleleri var, öle diyorlar barzıları. <gülüyor> ne buyurdu burada Peygamber Efendimiz? <gülüyor> Adel Kevki, Tilavet'in Kur'an. Kur'an okuma. Hepimiz Kur'an okuyacağız. Nasıl okuyacağız? Manasını bile bile okuyacağız. Tedebbür ile okuyacağız, tefekkür ile okuyacağız. Her mananın üzerinde durarak okuyacağız. Rabbim niye burada böyle buyurdu? Niye burada bu kelime eliklamla geldi? Niye burada izafet var? Niye burada izafet yok? Niye burada temilli? Niye burada nur-i gelmiş? Niye burada nam-i gelmiş? Niye burada ya eyyühelleşten amel-i -ni demiş? Niye burada ya eyyühen nas Düşüne düşüne inceleye inceleye Kur'an-ı Kerim'i okuyacağız, anlayacağız, manasını hayatımızda kendimize rektare edeceğiz. Kur'an-ı Kerim neyimizdir? Kılavuzumuzdur, biz Kur'an-ı göre yaşayacağız. Kur'an-ı Kerim ne demişse tutacağız, ne dememişse, neyi yasaklamışsa onu bırakacağız. Kur'an-ı Kerim okuyacaksınız. Okuyor musunuz bilmiyorum. Bir de ne kadar okuyorsunuz? Efendim, ne kadar zamanda hatim ediyorsunuz? Hatim ettiğinizi kabul edelim. Kur'an-ı Kerim'in ne kadarının bayrasını anlıyorsunuz? Bunları kucaladığımız zaman, Müslümanlıktaki derilerimiz ortaya çıkar. Müslümanlıktaki derecemiz, sakalımızın uzunluğuyla ölçülmez. Müslümanlıktaki derecemizin ölçüsü, Kur'an-ı Kerim'e bağlılığınızla ölçülür. Dindeki bilgimizle ölçülür, bilgimizi tatbik etmekle ölçülür. Doğru tatbik etmiyorsa hmm. bilgi de para etmez. O da başına çaldır insan. İlim oldu, oldu da tatbikat olmadı mı, bu ilim insana rebal yükler. İnsanın dilinde kaldığı da hareketine geçmedi mi, hiç kıymeti yoktur kardeşlerim, onun için her ilmi bilince tatbik etmesi lazım, ona uyması lazım. Kur'an-ı Kerim'i de insan bilince tatbik edecek. Kur'an-ı Kerim diyor? Kur'an-ı Kerim, efendim, başınızı örtüyor diyor, başı örtacaksınız. Kur'an-ı Kerim, faiz, diyor, faiz yemeyeceksiniz. Kur'an-ı Kerim, namaz kılın diyor, namaz kılacaksınız. Kur'an-ı Kerim, oruç tutun diyor, oruç tutacaksınız. Kur'an-ı Kerim, cihad edin diyor, cihad edeceksiniz. Bu emir acaba benden hariç mi? Ben aff edilmiş miyim? Ben müstesna mıyım? Bir düşünün bakalım. Allah Teala Hazretleri uyarıyor ki Kur'an-ı Kerim'de. Ya iyyu'el ettina hamenu khati bülledine yalu nekum min al kusari veliici bir fikr gizla. Ey iman edenler, sizin etrafınızdaki kafirlerle cihad ediniz. Sizden sertlik gördüler. Sertlik gördüler. Böyle biraz hizaya gelsinler diye Allah-u Teala'nın şeyleri emrediyor. Bu emir size değil mi? Şu cami ahalisi müştesi ama, Türkiye'dekilere değil mi? Sadece ahlanlılara mı mahsus? Sadece efendim ne bileyim dünyanın neresinde savaş oluyorsa, duyuyorsunuz, okuyorsunuz onlara mı mahsus? Hepimize mahsus. Hepimizi çarpışmamız, çalışmamız lazım. <gülüyor> Nefsimiz var, düşman, onunla çarpışacağız. Şeytan var, görünmez bir düşman, onunla çarpışacağız. Daha başka bin bir çeşit görünen, görünmez, düşmanlar var. allah Teala hazretleri bizi ehli Kur'an eylesin. Kur'an okuyan, anlayan, tatbik eden kimselerden eylesin. İkincisi, zikrullah. Muhtemelen kardeşlerim, zikrullah dedi ikincisi. Kur'an-ı Kerim'den ayırı olarak, Kur'an-ı Kerim okuyun, bir de zikrullah dedi değil mi? Burada okuyorum, bak. Aleyke bi tilavetil ve vikrullâhî Allah'ın zikri. Allah'ın zikri ile meşgul olacaksın. Bucak bucak kaçmayacaksınız. Allah'ı zikredin dedikçe, fıt! Kayboluyor, ortalıkta yok bizim Müslüman. Ne oldu? Hacca gitmiş ya, hacca gitmek zikretmeye mali değil. Yani şey ne oluyor? Yani bir, bir vazifeyi yapmak, öteki vazifeyi düşürüyor mu? Niye namaz kılmıyorsun? E, Geçtiğimiz Ramazan'da oruç tutmuştum. Ya yani geçtiğimiz Ramazan'da oruç tutmak, şimdiki namaz kılmayı kaldırtıyor mu? Öyle şey yok. Her farzı ayrı ayrı yapacaksın. Namaz kıl, da kılacaksın, oruç da tutacaksın, Kur'an da okuyacaksın, zikir de yapacaksın. Zikir yapıyor musun? Yapıyorsun farkında değilsin. Zikir yapmıyor değiliz elhamdülillah. Şu cami ehberin hepsi zikir erbabı. <gülüyor> ya hocam nerede yapıyoruz? Aman duymasınlar. Her gün yapıyorsunuz, her gün. Hem de camide, hem de müezzin oradan sesleniyor. Vehvel aleyhülazim cülcelali ve kemali subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nasıl zikrediyor ki cemaat? Ondan sonra, şükren daimenil hamdülillah. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Nasıl zikrediyor? Ondan sonra, ta'la şe'nuhullahu ekber. Allah'a ekber, Allah'a ekber, Allah'a e İşte her gün yapıp geldiğimiz bir şey. Bazıları da karşı çıkıyorlar. ya her gün yapılıp duran şeye karşı çıkılır mı? Yani diyor ya dinde zikir yokmuş da, bilmem e, sanki zikir suçmuş gibi. Yani gazetelerdeki karikatürlere bakacak olursa, gazetelerdeki karikatürlere dini bilmeyen insanların hücumlarına bakacak olursa sanki zikir kabaat gibi değil mi yani aşağı yukarı? Mesela ben size desem ki kalkın şimdi alt tarafa geçelim veya filanca şeye gidelim zikir, zikir var desem, ya da yani köşeden başladı şey yapmaya der insan. Zikir dinimizin 54 farzından ilk farzdır. İlk farz Allahu Teala Hazretleri'ni bilmek ve zikretmektir. Onun için diliniz zikirli olsun, rampanızı zikredin. Sen bir kere Allah dersen, Allahu Teala Hazretleri seni zikrediyor. Kaderin var mı? Bak arkasından ne diyor? فَإِنَّهُ زِكْرُنْ لَكَةِ السَّمَا Çünkü sen Kur'an okur, Allah'ı zikredersen, bu da sana semada namunun yürümesine, senin zikredilmene sebep olur. Semada sen zikredileceksin. Kim zikredecek? Melekler diyecekler ki Allah'ın filan bir Allah'ı zikrediyor. Biliyor, gafil değil. Gafillerin arasında pırıl pırıl, karanlıkta bir ışık gibi şu Allah'ı zikrediyor diyecek. Semada namun yürüyecek. Sonra Allah'ın u Teala Hazretleri seni zikredecek. Sen Allah dedikçe o da kulum diyecek. Peşkürün <gülüyor> el Ey kullarımız. Siz beni zikredin. Ben de sizi zikrederim. Böyle buyurmuyor mu Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'yı? Evet, sabit. Sen zikrettin mi? O da onunla seni zikretti. Onun için zikrullaha devam edelim. Çünkü zikrullah kaledir, kale. Zikrullah kalesine giren, kurtulu ve fikirleri şeyden kaldır dışarı. Kalenin dışında yakaladı mı? Zikirsiz, fikirsiz, ibadetsiz, namazsız, niyazsız, koluna giren Veyahut boynuna halkayı geçirir, çeker gibi çeker. Şeytan, kurnaz. Hazreti Adem atamız zamanından beri mesleği aldatmak olan bir varlık. Mesleği insanları kandırmak olan bir varlık. Sen toysun, sen cikciksin o kurnaz. Sen zivcir gibisin, küçücüksün o seni yemeye çalışıyor. Sen küçücük bir kuzusun o seni kurtur. Seni aldatmaya çalışıyor. O seni anlatır. Sen zikire sarılırsan, Sen zikre sarılırsan, Allah Allah dersen, bir kere Allah giyse, aşk güle iddiyse, sökülür günah, bismi azam. Sonbahar yaprağı gibi günahlar dökülür. Allah dese bir insan, aşk güle söküreyi içinden günahlarım dökülür. Onun için Rabb'ını dökülmeyin, Allah'ını dilinizden düşünmeyin. Dilinizden düşünmek dökülme, kalbinizi indirin de kalbinizde Allah olsun daima kalbinde daima Allah olan kimsenin muid dünya ve ahiretse Allah Zaire Hazretleri olur. Her, göre, her gün, hadi bakalım bu emre göre, her gün Allah'ı zikriyle de meşhur olacaksınız. Kur'an-ı Kerim'de ne kadar okuyacaksanız, şimdi kararlaştırın, kendi kendine söz verin. Kendi kendine söz verin ki, bu hadisi şerifteki bu iş tamam olsun. Tabi Kur'an-ı Kerim'in bir insan hiç bilmese, yüzüne baksa, bunu her zaman söylüyorum Kur'an-ı Kerim'e şöyle karşıdan baksa bakışından sevap alır. Çünkü bazı şeylere bakmak sevaptır. Kabe'ye bakmak sevaptır. Kâbe-i müşerrefeye gittin oturdun bakıyorsun karşında Kâbe-i müşerrefe o altın sırmalı yazılarla ayetlerle donanmış siyah öfesi hafif hafif dalgalanıyor insanlar etrafında pervane gibi dönüyorlar. Sen de aşık aşık Kâbe-i müşerrefeye bakıyorsun. Sevap yazıyor böyle. Çünkü Kabe'ye bakmak sevap. Annenin babanın yüzüne bakmak sevaptır. Annenin babanın yüzüne bakıyorsun, bu benim annem, bu benim babam, bu bana ne fedakarlıklar yaptı da benim için ne kadar çalıştı ne hale getirdi sevap yazılıyor. Kur'an-ı Kerim'e bakmak sevap. Kur'an-ı Kerim'i hiç insan bilmese, yüzünü açsa açsa baksa baksa kapatsa yine sevap. Okusa daha çok sevaptır. Anlasa daha çok sevaptır. Anladığını tatbik etse daha yüksek en yüksek Müslüman, Kur'an'ı anlayan, sözünü dinleyen, hayatını ona uyduran insan. Onun için derece derece öyle olmaya gayret edelim. Sonra Zişirullah, her zaman herkesin yapabilecek bir şey. Cahil de yapabilir, alim de yapabilir, küçük de yapabilir, büyük de yapabilir. Abdeşli olan da yapabilir, ateşsiz olan da yapabilir. Hayızlı kadın da yapabilir, müfesa olan kadın da yapabilir, cünüp olan erkek de yapabilir. Her tip yani yasak zamanı yok. Yani bu zamanda yapılmaz denilecek bir şey yok, zaman, yatak zamanı yoktur. Her zaman zikir olur, her zaman insan ibadet etmiş olur, sevap kazanır. Onun için diliniz Allah'ın zikriyle meşgul olsun, kalbiniz Allah'ın zikriyle meşgul olsun. Üçüncü cümleye geliyoruz. <gülüyor> Uzun hadis, bunu bitiremeyiz mi bu hadisede? Birkaç tane böyle inci cebiliğinde dolduracağız bu akşam ancak öyle gidebiliriz. Ve zikrünle neke fil sema ve nurun kefil fil at. Bu Kur'an okumak ve zikir tesbih etmek sana semada şeydir. Zikir olunmana vesiledir. Gök ehlinin seni anlatma Allah indinde adının geçmesine vesiledir. Bir ve nurun kefil fil ad. Yeryüzünde de sana nurdur. Hangisi ne? Nur olan. Kur'an okumak bir zikir. Bu ikisi yeryüzünde insana nurdur. Yani insan yolunu görür, yönünü görür, çukuru görür, tuzağı görür, düşecek yerden düşmez. Çamurdan kurtulur, kendisi korur konular. Nur Kur'an-ı Kerim ve nur olduğunda o insan o tuzağa düşmez. O insan o çamura batmaz. O insan o çirkete yuvarlanmaz. O insan o şeye toslamaz. O maniaya toslamaz. Çünkü nur. Kur'an'daki yani nur olduğundan, zikir nur olduğundan yolunu görürüz. Onun için hepiniz lütfen nurlanın. Yolunuzu nurlandırmak istiyorsanız, Kur'an okuyun zikredin. Arabanız olsa çıktınız buradan, Sincar'a gidiyorsunuz. Efendim oradan Beypazar'ına gideceksiniz. Oradan bilmem Allah'ına gideceksiniz. Oradan Gövde'ye gideceksiniz. Farlar çalışmıyor. Hava karanlık. Hadi gidin bakalım. Farlar çalışmıyor. Zaten polis görse zaten benim ilk, ilk anda seni zırptırptım, zırp. ver ehliyetini, şu paraları, polis'in aracılığı, benim nurum yok diye. Ve hala hemen bir tane, dört lamba teyitlik olsun, arkada bir stoplarını yanmıyor. Pren lamba teyitli yanmıyor, ver şu kadar parayı polis. <gülüyor> Dünya polisi böyle diyor, afiyet daha değil ne olacak, nurunuz olmasın. Onun için projesörleri hazırlayın, yolunuzu nurlandırın. Allah-u Teala Hazretleri sizi ehli Kur'an eylesin gibi ehli Kur'an iletsin, Hepimizi ehl-i Vikre eylesin. Namumuz temalara yarıyorsa, dünyada da gönümüz, önümüz, yolumuz nurlandır. Aleyke bitûdü samr. İlla min khayrin fe innehu matrazzatun lişşeysanı anke. Ve avnün ala alâ emri fiilir. Geldi öteki inci mercan, Elmas Yakut. Evet. Efendimiz Ebu Zerr'ın devam ediyor. Diyor ki senin boyuna borç olsun ey demek istiyor. Ebu Zerr yok burada ama öyle başladı. Ey Ebu Zerr e vazife olsun, boyuna borç olsun. Uzun uzun sessiz dur. Sessiz durmak boynunun borcu olsun, vazife olsun. Yani ne demek? İlla min hayr'in. Ancak hayır için konuşabilirsin. Hayıra ağzını açabilirsin, söz söyleyebilirsin, hayır hakkında konuşabilirsin. Hayır konusu bahis konusu değilse uzun uzun sürkütlü durma, sakin durma, sesle söylememeye, söz söylememeye alıştır kendini. Vazife olsun diyor Peygamber Efendimiz. bizim bu devirde unuttuğumuz işlerden birisidir bu. Dır dır dır, vur vur vur, bu konuşmaya alışmışız. Çenemizin vidası düştü, daha başka bir eksiğimiz mi var? Kendim dahil yakınlarımdan çevremden gördüğüm böyle sükûtu tefekkür olan, uzun uzun düşünüp de sakin sakin tane tane az az konuşan insan çok kıymetli insan. İslami terbiye budur. Uzun boylu gevezelik iyi bir şey değildir. Bir söz söylersin, başına bela açılır. Gülbülün çektiği nedir? Gülbüldür, güzel kuştur, iyidir, hoştur ama Dümbülen çektiği dili belasıdır. O dili'nin belasına yani güzel şaklıyor diye konuştuğu için kafeslere girer. Müslümanı da Müslüman da günah kafeslerine sokar. Dilidir. Gevezelik eder, günaha girer. Maalesef yani konuşur günaha girer. Kıybet eder, günaha girer. Dedikodu söyler, günaha girer. Kalp söz söyler, günaha girer. En küfür argümanla dökülür. Olmadık bir günah laf söyler, günaha girer. Bu dil insanı, ha bu dil. İşte bu et parçası, insanı ya cennete götürür ya cehenneme düşürür. Bu dilden dolayıdır, insanların çoğunun cehenneme gittiği, küçük bir et parçası, bu et parçası insanı götürür cehenneme attırır. Başına belalar açar, onun için uzun uzun sakin sakin susmuş durmaya alışacağız diyor. Ama sus, susunca nasıl susmak bu? Sükutu tefekkür olan, tedebbür olan bir susuş. Yani düşüneceksin o sustuğun zaman. Düşüne, düşünen, vaktin çok düşünmekle geçecek, akıbetini düşün, yapacağın işleri düşün, vazifelerini düşün, başka Müslümanların ihtiyaçlarını düşün, ilim öğrenme sahibi. Hayır konuşabilirsin, aksine fazla şeyde susacaksın. Çünkü fe innehu matradetulli şeytan. Çünkü böyle sakin, susmuş durmak, şeytan başından def eder, def bir huydu, güzel de vursa, ve al gündeki ala ki dini, yani dinini iyi yürütmek için yardımcıdır. Çünkü insan az konuştu mu dinine zarar az gelir. Çok konuşan insanın dinine zarar günahlar çok gelir. Onun için az konuşmaya alışın. Yani çok düşünün az konuşmaya. Yalnız burada bir ölçüyü size söyleyeyim muhterem kardeşlerim. Konuşulacak yerde susmak doğru değildir. Ancak dilsiz şeytan susar. Konuşulacak bir yerde susmak şeytan, şeytani bir sıfattır. Tam konuşma zamanı. Konuş, hakkı söyle, hakikati söyle, hayırı söyle, müdafaa edin. Hayır. Konuşmuyor, susuyorlar. <gülüyor> Tutuyormuş, burkutuyormuş. Ağzına, ağzını bıçak açmıyor. Sanki adamın dili yok. Konuşması bilmiyor. Ya konuşsana be adam. Mesela bir hariçeyi görmüş, şahitlik etmiyor. Mesela İslam'a bir hücum oluyor, müdafaa etmiyor. Mesela birisine bir zulüm oluyor, cevap vermiyor. İşte konuşulacak yerde niye susuyorsun? Konuşulacak yerde susmak şeytani bir sıfattır. Konuşulacak yerde konuşun. Bir arkadaşınızın haysiyetini, şerefini, ırzını, namasını korumak, korumak üstünde konuşun. İslam'ın yayılması, öğretilmesi konusunda, müdafaa hususunda konuşun. Bir şerli insanın şerline malum olmak hususunda konuşun. Konuşulacak yerde konuşur. Orada susmak doğru değil. Bir bu önemli iş. Bir de susulacak yerde konuşmak. Bu da çok yanlış. Adamlar şurada cemaate durmuş. Buradaki adam bir ikisiyle kahve sohbeti yapıyor. Burası kahvehane mi? Cami. Caz cami ama biz de müslümanız. İşte Allah'ın evi gelmişiz Allah'ın Allah kulları konuşuyoruz. Konuşuyorsun ama ben orada namazımı kılamıyorum. Esrahiyatü'yü üç defa başladım, üçüncüde hala toparlayamadım, sen burada söz gözü konuşuyorsun. Susulacak yerde konuşuyor. Susulacak yerde konuşmak, konuşulacak yerde susmak. Yani insan Nasrettin Hoca'nın oğlu gibi tersis yaparsa nasihat ter etmez. Şunu şöyle yap dediği zaman yapmazmış, yapma dediği zaman yaparmış. Eşeğin sağ tarafındaki çuvalı kaldır dediği zaman, sol tarafındaki çuvalı kaldırırmış. E böyle olmaz. Yani Nasrettin Hoca'nın söz anlamaz evladı durumuna düşmeyelim. Konuşulacak yerde konuş. O zaman sevap kazanırsınız. Hakkı söylersiniz. Cihadın en üstünü. Estalül cihadi kelimetü hakkın inde sultanin cair zulümkar, zalim, müstebit bir hükümdarın huzurunda hak sözü söylemektir. En üstün cihad diyor peygamber Bak konuşacak yer geldi. Ama millet orada susan işte. Orada gıh çünkü sultan zalim ya, zalim sultan, oradaki hiç hiç, hepsi dut yemiş, gül, gül gibi dururlar böyle ağzı kapalı, dışarı çıktınca konuşacak, olmaz ki orada konuşacak. Konuşacak yeri bilmemiz lazım, sosulacak yeri bilmemiz lazım. Allah bize arif eylesin. Bir cümle daha şey yapalım, keselim. Çünkü hava soğuk, öksürenler biraz işaret oluyor bize. <gülüyor> Fe'lenahu yumitül kalb. Ve yuz debi nurü rec. Ve yes de olabilir bazı Bu yeni hikmetli tavsiyesi Peygamber Efendimiz'in buyurmuş ki: "İlgiye göre çok gülmekten sakın. Çok gülme. Kahkaha ki kişiyi futsutur. Çok gülme." Gülme neden? Çünkü fe'lenahu yumitül kalb. Kalbi öldürür. Çok gülmek Kalbi öldürür. Kalbinde hayat kalmaz. Kalbin gitti. Kalbi insanın yaşamalı, canlı olmalı. Kalbi insanın zorlu olmalı. Kalbi insanın hikmet dolu olmalı. Kalbi insanın efendim, hayır dolu olmalı. Canlı olmalı, yaşamalı. Kalp zikrullah da yaşar, hikmetle yaşar. Marifet yaşar, yaşar. Olgunlaşır, güzelleşir. Demek ki çok güldü bir kalbi ölüyor insan. Yani kalp dediğimiz şey gönül. Gönlü ölür. Kahf kahf ki kirli, ki. Şimdi en en muteber meslek hangisidir? İnsanı güldürme mesleği. Çok muteber. Her öyle bir mesleğe var dediği insan milyonlar kazanır. O, o gazinadan, o gazinaya, o gazinadan, o gazinaya çok para kazanır. Güldürme. Mesleği güldürmek. İnsanlar gülmek için bahane alıyorlar. Eğri bir çobayı göstersem kahf kahf Ya ne var bunda? Gülerdi. Çok gülmek kalbi öldürür. Müslüman, Düşünecek akibetini de, başka Müslüman kardeşlerinin dertlerini düşünecek de çok gülmeyecek. Çok gülmeyecek, mahzun olacak, kalbi buruk olacak, kalbi yanık olacak, kalbi kırık olacak, dertli olacak Müslüman. Dertli yani çok çünkü. Onun için fazla mü insan kalbi ölür ve yezhehu bi nurilvec. Yüzün nurunu giderir. Yani insanın şerefi, haysiyeti, itibarı kalmak. Bu adam çok gülüyor, canım sulu adam yani. Ciddi adam değil. Bir işe yaramaz adam derler. Onun için çok gülmeyin. Ciddi olun. Ciddi olun. Ciddi ciddi konuşun. Ciddi ciddi iş yapın. Yaptığınız için dikkat eyleyin. Bir cümlecik daha söylemeden edemeyeceğim. Aleyke bil cihad rehbaniyeti ümmeti Senin üzerine cihad vazife olsun. Cihada devam et. Cihad eyle. Çünkü bu ümmetin ruhbanlığı cihattır. Diyor Peygamber Efendimiz. Ha, bu ümmetin ruhbanlığı cihattır. Ne demek? Şu demek muhtemelen kardeşlerim. Biz bu dünyaya ilk önce gelmedik. Bizden önce çok insanlar geldi geçti bu dünyada. Başka ümmetler geldi. Başka insanlara başka peygamberler geldi. Aleyhimü selavatı ve teslimat. Hepsine selatü selam olsun. Çok ümmi, peygamberler geldi. Hz. Adem atamızdan bizim peygamberimize kadar çok peygamberler geldi, geçti. Çok ümmetler geldi çok kavimler yaşadı. Çok kavimler helak oldu. Ad kavmi, Semud kavmi, Nod kavmi, Eferit kavmi, Hud kavmi vesaire vesaire. Mısır kavmi, Efren, Babil kavmi. Birçok kavimler geldi geçti. Hristiyanlar Allah'a güzel dinarlık edeceğiz diye veyahut Yahudiler, veya Yahudiler başka dinlerden olan insanlar ne yaptılar? En iyi ibadet etmek için çıkalım dağın başına, girelim bir mağaraya, çekilelim bir tenhasa, e, şey, vızdıkaya, orada gözümüzü yumalım, ibadet edelim diye düşündüler. Yani umumiyetle bu. Yani Allah'tan korktuğu için insanlardan kaçınıp, çekinip, herhalara gittiler. Buna deniyor böyle yapar kimseye rahip deniliyor. Mesela, Hristiyan rahiplerini atmış yapmış? gitmişler saadların başlarda manastır dedikleri ibadet haneler yapmışlar. Rahip diyoruz. Ruhbanlık diyoruz. Yani rahiplik mesleği diyoruz. Böyle şeyler olur. Peygamber Efendimiz bu cümlede buyuruyor ki cihada devam et, bu ümmetin ruhbanlığı cihaddır. Biz öyle bir ümmetiz ki biz Allah'ın yeryüzü milleti askerleriyiz. Biz Müslümanlar Allah'ın yeryüzünde askerleriyiz. Biz öyle fiyye kenara çekilip de durmak değil vazifemiz. Bizim vazifemiz çalışmak. Cihad. Cihaz satırmak. Düşmanın cehdiyle, mukabil cehdiyle, İslam'ın savunulması için, korunulması için, yüceldirmesi için, Müslümanların rahat etmesi için, huzur bulması için, efendim asude yaşaması için, hayfiyetiyle, özgüyle, şerefiyle, namusuyla uzun zaman sayılar olması için çalışmak. Asıl uluğlanlık bu, asıl Allah'tan korkmak bu, asıl dünyayı terk etmek bu, asıl ibadet bu. Habi bunu kim yapar bu devlete? Kim yapar? <gülüyor> herkes, herkes. Ya evsah, ya işçi. Tabii ki işçi saatte, kartı makineye basmadan gittiğinde saatlerinin parasını bile alamaz. Ne bud? Yirmi beş geçe gitse, mücür kaşlarını çatar. Nerede kaldın ya? Esmaindeki müşterten başladı. Bu hafta kadar neredeydin der. Tezgahlar işinden geç gitse, yüzü asılır. Kim yapacak bu cihadı? Kimler yapacak? İrman eskiden yapmışlar, kim yaparsa yapar. Kim yapacak bu cihadı? Bu cihadı hepimiz yapacaksınız, hepimiz yapacağız. Hem de bu mesleklere devam ederler. Hem de bu yaşayışımızın içinde, çünkü bu cihaz çok çok e, geniş, şuburlu bir şeydir. Bir kere nefsinle cihaz edeceksin. Kendi nefsine, kendini yeneceksin Kendine yenilirsen, nefsine yenilirsen ne yapalım nefse uygun kadar tepilip ettim zaten olmaz. Nefsine âkır olacaksın, nefsine cihaz edeceksin. Şeytanla cihaz edeceksin, düşmanla cihaz edeceksin, düşmanla cihaz etmek için hallerlanacaksın, cehaletle cihaz edeceksin. Cehaleti yetmeye çalışacaktır. Küfürle cehad edecektir. Küfre karşı imanı korumak, korumak için. Allah hepimizi her halükarda İslam'a hadim eylesin. Gayet güzel efendim cehad eylemek nasip edersin. Güzel cismetler yapmayı nasip ve müyesser eylesin. Evet, e, hatip okuyan kardeşlerimizin hatip dağıtına geçmeden önce 2-3 hususu çağızda yazmışlar. Efendim, onu şey yapalım. Bir kardeşimiz diyor ki, başında yapılanların tersini yapmak. Yani, yılbaşında onlar ne yapıyor? Önceki biz onu yaptıklar diyoruz biliyoruz ya tersini yapmak. Yapılanların tersini yapmak. O gece namaz Allah durmaz. Allah'a bol bol dua et. Yılbaşını tutamak olur mu? Yani bu da bir çeşit, Bir çeşit tersine kurtarma olur mu? Onları Prokösle işte, edelim derken alkışmamış, olur muyuz? başka günlerde efendim davrandığınız gibi davransak katıl olur, anladınız mı <gülüyor> yani ne demek istediğini. Demek istiyor ki kardeşim, yani hocam bırak şu adamların yer bırak, ha varmış ha yokmuş, yok var diyor. yokmuş gibi hani it yürür, var yürür, sen her gün bir yaşayın içimi işte yaşayın. Böyle de olmalı. Öyle de olabilir ama öyle de olabilir ama bir kere biz hocalar Allah'ın emirlerini, Peygamber Efendimiz'in tavsiyelerini insanlara söylemek zorundayız. Bir, biz söyleyeceğiz, vazifemiz bu. Aman etmeyin, eylemeyin, işte ayetler, işte hadisler, günahlara dalmayın diyeceğiz. Günah işler yapmayın diyeceğiz, bir. İkincisi, o zaman, Günah işlendikçe, allah Teala hazretleri ceza verebilir. Başına taş yağabilir Allah bir felaket verebilir. Bir olmadık yerden bir manevi bir şeye uğrayabilir. Yani, aman yarabbi, kavmim cahil, bu işi bilmiyorlar, sen bunları ıslah eyle demek, o günün müstesna şerliliğine mukabil, müstesna bir uyanıklılık içinde, gayret içinde olmak, onu karşılamak babında uygun olabilir. Yani uygun olabilir. Hiç hiç aldırmayacak bir hadise değil, büyük bir sosyal hadise. Yani, hiç parası yok gibi görünen işçi geldi diyor, 10 kilo muz aldı diyor. Niye? Başka zaman 1 kilo alamazken o zaman 10 kilo muz alıyor. Şimdi ne oluyor? Başkalarının adetleri, Noel adeti, Noel babası, papazı, kilisesi bilmem neyse, çocuğun gözünde muz yediği günün tatlı hatırası oluyor. Ne oluyor? Muzla, eğlenceyle, zeytler, sefayla, top bir masayla böyle veraden zihnine imajlar yerleşiyor, hatıralar yerleşiyor. Halbuki aynı güzelliği, aynı şeyleri Peygamber Efendimiz'in doğduğu zamanda yap. Efendim, kandil gecelerimizde yap, ramazan akşamlarında yap, bayram günlerinde de yap. Değil mi? Onun için bizim e, o günlerde, o günahlara bulaştırmak için, Allah bizi onlardan saymasın diye müstesna bir böyle devre istihbar halinde olmalı ve erkence yatıp İslam'a daha sıkı bağlanmamız, yarabbi ben ona uymuyorum onlardan değilim diye müstesna olduğunu söylemeye çalışmamız uygun olur bir makul yok gibi geliyor bana tabi herkesin fikri başka türlü olabilir diğer bir şey İngilizce eğitim yapan bir üniversitede okuyorum üniversitemizde hocalarımızın çoğu bayan, asistanlarımız bayan Sağımızda, solumuzda, önümüzde oturan baya çoğu efendim, e, falanca artistik gelde bırakacak şekilde bile açık saçık giyiniyorlar. İster istemez onlarla beraber oturup konuşuyoruz. Bizim halimiz ne olacak, ne yapmamız gerekir? Sorunun birisi bu. Allah, Allah durf eylesin. Sor, tabii. E, eğitim yapacak, bizim faydalı olacak diye geliştiriyorlar. Allah durf eylesin, Allah'ım duyursun, abdestin gitsin, kalbinden Allah'ın zikretsin, günahın doğru yerlere yaklaşmasın, abdesti olursa, zikirle olursa korun. İki, zamanında bize zikir verildi fakat derslerimizin ağırlığında bunu yapamıyoruz. Bu durumda halimiz ne olacak? Şimdi insan, Allah bize beş vakit namazı emretmiş. Kılmasa ne olur? <gülüyor> Yapamıyorum. İşlerim çok. dersler ağır. Efendim... Günün meşguliyetleri fırsat olmuyor. Ne olur? Finap olur. Bu işi yapacağız. Yani vazifeyse... Vazifeyse yapacağız. Sonra bu alınan vazifeler... Kolay şeylerdir. Otobüste giderken de yapılır. Oturduğu yerden de yapılır. Hüksekte de yapılır. Derste de, denerbiste de yapılır. İki arada bir fırçasını bulup yapacaksın kardeşim, günahtan kurtulmak için. Efendim, öyle yaparsan efendim, inşallah Allah-u bir sözde durmuyor diye cezalar <gülüyor> <gülüyor> Bir soru daha geldi. Efendim, peşin mal almakla veresiye alırken vaade faizi diye bir fark alıyorlar. Bu fayda girer mi? Bu çok sorulan bir sorudur çok sordular. Biz de meraklı bir konu olduğu için çok hocaya sorduk. Yani ben kendim cevap vermek istemediğim için. Çok hocaları topladık. Diyaretler çektik. Efendim, diabet çektik. Hocalar gelsin, toplansın, muhabbet olsun diye. Ondan sonra konuyu açtık, incelettirdik. Sonra büyük alimlerimize sorduk. Onlar da bu kitaplarını karıştırdılar, incelediler. Muhtemelen kardeşlerim, alışveriş meclisinde yani alışverişin hak edildiği, yapıldığı zaman konuşulan fiyat peşin olursa 100 bin lira, altı ay vadeli olursa 130 bin lira dese bu 30 bin lirasın faiz olmuyor. Çünkü pazarlıkta yani adam isterse kabul eder, istemezse kabul etmez, isterse peşin almaya razı olur, isterse başkası Bu faiz olmuyor, pazarlık diyorlar. alimlerimizin görüşü bu. Ama, tamam, ben 130 bin liraya 6 ay vade bunu ödemek üzere aldım dediniz veya siz verdim dediniz sattınız <gülüyor> malı. Adam 6 ay geçti vermedi, 8 ay geçti vermedi, 10 ay geçti vermedi, 1 sene sonra ödedi. Aa, ya mamı var, ben 6 ay vadeli olduğu zaman 120 bin liraya çıkartmış olduğum malı, bu sefer 1 sene de ödediği için 140 bin liraya çıkartırım. 40 bin lira daha verecek fazla. Yirmi bin lira daha verecek diyemezsin. Bu faiz olur diyorlar. Annem. Niye? Çünkü alışveriş bitmiştir. Alışverişin üstüne, borcun üstüne eklediğin her fazlalık faiz oluyor. İlk baştaki pazarlık bağlılar oluyor. Yani alsan alır, almasan olmaz. 100 lira olmaz mı diyebilirsin? Yok. Veletiye de olsa 100 bin liradan olsa olmaz mı diyebilirsin? O pazarlık bağından olurdu o karanlaştırdıktan sonra fiyatı arttıran arttırdığı miktarlar faize girmiş olur. İşin aslı böyle. Allah yapıp, razı olsun. Efendimizden razı olsun. Fatihayı Şerife Mahallesi'ne Allahu ekber. inna ileyhi ve kardeşlerimiz tarafından okunmuş olan iki adet hat Kur'an-ı Kerim'i, tesbihatınız, ehlilatınız, müzakere-i ilm-i habisinizi, hayrat-ı hasenatınızı kereminde kabul eyle. Amin. Ya Rabbi bunları rahmetine, ikramına, ihsanına, nüfuna keremine vesile eyle. Amin. Rızanı kazanmaya vesile eyle. Amin. Ya Rabbi hasıl olasın. Hücûr-u Mesûbat'ın bismili evvelen ve hasleten şu mübarek Cuma akşamında Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hediye eyledik, vasıl eyle. Peygamber Efendimiz'in sevgisine, şefaatine, iltifasına cümlemizi nail eyle. Ya Rabbi Peygamber Efendimiz'in haç ashabının cümle etbaının, ahbabının ruhlarına zayir el -yar el -yar el cümle, ve zayir ve müfteliğinin ervâhına. Cümle elbiyâullah'ın ve saadat ve meşâhit ve rükkâliyemizin ervâhına. Ve bu hadimleri okumuş kardeşlerimizin ve Câmin diye cemaat kardeşlerimizin ahirete geçmiş olan bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhlarına hebiye edelim, basur Ya Rabbi Alemin Hazreti Adem, atamız Aleyhisselam'dan bugüne kadar bu dünyadan gelmiş geçmiş yaşadığı olan tüm <gülüyor> cümle cümle cümle, cümle ruhlarına ikram eyle. Aynen. Ya Rabbe'nin cümle senin kabirlerini kürdür eyle, onları da şu hepsi yedepsizden adeldar ve mevzun ve mesrur eyle, makamlarını ala eyle mertebeleri yüksek eyle. Ya Rabbi biz dilemede tevfik et ve felih eyle. Bin derecede rızaların nasip eyle. Habibneliyi kendimize Şükur-ı Âmîn'in şefaatine cümlemizi nail eyle. Kur'an-ı Kerim'in yolunda yürümeyi cümlemize nasip eyle. Ya Rabb'el Alemin peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sünneti seviyesine şu insanların şaşırdığı, bulunduğu, kapıttığı asırda en güzel talimat ittiba etmeyi bizlere nasip eyle. Böylece şehit sevapları kazanmayı bizlere nasip eyle. Peygamberimizin has ümmeti olmayı bizlere nasip eyle. Peygamber Efendimizin itibatına bizlerin aileyle. Evlatlarımızı, ailelerimizi, nesillerimizi, hürriyetlerimizin, birikâh bil kullar Bizden sonra onları kürte, inkara düşürme Ya Rabbi. Yolumda daim eyle Ya Rabbi. Ya Rabben alemin beldelerimizi ve sayın Müslüman kardeşlerimizin yaşadıkları mübarek beldeleri her türlü afetlerden, felaketlerden her türlü sıkıntılardan üzüntülerden ve gayetli düşmandan istilaya düşmandan mahfuz eyle Amin. Ya Rabbel Alemin istilaya uğramış İslam beldelerini kurtarmayı Müslümanlara nasip eyle Amin. Ya Rabbel Alemin senin dinin yolunda harizane çalışan Bizim kardeşlerimiz, cahil kardeşlerimizi her yerde kafirlere karşı mansur ve muzaffer eylem. Ya Rabbel Alem, mansur ve mazul kardeşlerimizi zülümden kadirden haraat eylem. Ümmünlerin gönüllerini birbirleriyle cöm ve tehlif edeyim. aralarındaki muhabbetleri ziyade eyle. Hiçbir birliğini ve beraberliğe muhabbet nasiple miyesser eyle. Kâbilerin birgitlerini perişan eyle. Amin. Müslümanların aleyhine kurmuş oldukları esiseleri, hinneleri kendi aleyhlerine makus Ya Rabbel alem Hükümemize hayırlı ilimler ihsan eylesin. Salih ameller nasip eyle. Yarabbi helal, hat, tıf kazançlar nasip eyle. Helal kazançlarımızla evlatlarımızı beslemeyi nasip eyle. Helal kazançlarımızla hayran ve senat yapmayı sadakası cariyat tesis eylemeyi nasip eyle. Yarabbi alemin Böylece ibadetlerle, taatlerle, hayırlarla, senin rızanı kazanmayı izniyle nasip eyle. Dünyadan bizi sevdiğin, razı olun, kul olarak çıkart Ya Rabbi. Söz nefeste cümlenin de imanıyla, Kur'an'ına ve buyurun. Esher <gülüyor> ve geçerek cennetteki makamlarımızı göre göre kadersiz ve ruh teslim etmeyi nasip eyle. Ayy. Ya Rabbi bizi şu camidesi Peygamber Efendimiz'in hadislerini dinlemek, ibadet eylemek için topladığı gibi Peygamber Efendimiz'in havlu kevseri başında da böylece haçlı cöm eyle. O mübarek havlu kevserden doya doyan, doya konuş etmeyi cümlemize nasip O kardan o baldan tatlı lezzeti hiç bir yerde bulunmayan kevser şarabının Lezzetini duymayı, ilişmeyi cümlemize nasip eyle. Amin. Ya Rabbi cümlemizi cennet nimetleriyle bir tenaim ve mütelezziz eyle. Amin. Cennet-i Âlâda, Firdevs-i Âlâda, senin cemâl-i bâkemal-i ayın 14'ü gibi gören kullarınız vahviyarlarımızın arasında bizleri de tahil edelim. hürmeti esma i esmâiler hüsnâ ve hürmeti habib i habîbikel müştevâ Muhammedin'in Mustafa ve bi hürmet-i esrâ Resûretin Ha-ı Adliyâ. Hocam, Gök'ün kararıyla bacılarımızın başörtüsü yasaklandı. Buna karşılık biz Müslümanlara düşen görev nedir? Ve bu bacılarımız bu konuda nasıl hareket etmeli etmelidir? Gazeteleri takip ediyorsanız gazetelerde günün en canlı meselesidir bu. Yani gazeteler harıl harıl yazdırıyorlar. Efendim yok başkanına kimisi mesela acaba Hristiyan mı dedi yani bunları yapıyor bazı gazeteler şeylerde öyle yazılmış diye. ona elhamdülillah Müslümanım dedi, Müslümanlığımla iftihar ediyorum dedi büyük başkanı. Müslümanlığı şey yaptı, efendim başörtüsü diyor, namazda olur diyor, yanılıyor kardeşlerim. Öyle şey yok, öyle şey yok. Baş örtmek her zaman var. Kur'an-ı Kerim'de yok diyor, Kur'an-ı Kerim'de var. Kur'an-ı Kerim'de efendim, Nur suresinde Ayet-i Müslümanların başlarını ve boyunlarını örtecek şekilde örtülmelerini Allah-u Teala Hazretleri emrediyor. Müslüman olduğuna göre, Müslümanlığın Müslümanlığı ile iftihar ettiğine göre gazetelerde de çok güzel, olgun cevaplar veriyorlar. Çok güzel, yani bakıyorum gayet olgun, güzel kalem kullanan insanlar var. Sanıyorum mesele başbakana da intikar etmiş. Başbakan da diyor ki benim kanaatime göre insanların kıyafetlerine karışılmamalı. Şimdi aslında yani işin doğrusuna gelirse Müslüman insanların kıyafetlerine müspet ölçüle karışmak lazım. Hiç karışmamak da değil. Yani birisi açık gelirse zaten polis müdahale eder. Zaten diyelim ki buraya birisi pijamayla gelmiş olsa. Far edelim. gece kıyafetinde. Kanunlarda suç olduğu için alırlar götürülür. <gülüyor> aklı yerindeyse hapse, aklı yerinde değilse tımarhaneye götürülür. Çünkü ihanet uygul değil diye. Demek ki müsbet manada efendim müdahale olur. Birisi açılmış taşılmışsa ona müdahale olmayacak mı? Ona da müdahale olacak. Çünkü hak neyse onu tutacağız, onu destekleyeceğiz. Batın neyse, yanlış neyse, zararlı olan neyse onu bırakacağız. Burada akıl ve mantık ölçü olacak. Şeye gelince efendim baş ötesine gelince bizim fakültede bunun bir münakaşası olmuştu da bir döşen arkadaşım Şükran'la her zaman böyle davranışını yad edelim. Kendisi namaz kılamayan bir arkadaş. Profesör namaz kılamıyordu. Ben bu biliyorum namaz kılamıyorum diyor. Hanımı açık başlıyor. Açık saçır giyen ölçün değil. O da profesör. Hanımı yanındayken dedi ki, arkadaşlar, fakülte kurulunda konuşuluyordu, arkadaşlar başörtüsüne karışmayın, başörtüsüne karışamazsınız, başörtüsü Allah'ın emridir diyordu. Hanımı burada, hanımın başı açık olduğu halde doğru istiyordu. Yani bugün de bir alim demiş ki, yani başörtüsü Kur'an üzerinde vardır, isteyen gelsin, ispat ederiz münakaşası, Kabil'dir demiş. Başörtüsü Allah'ın emridir. Allah'ın emri olunca dini bir meseledir, vicdani bir meseledir. Anayasamızda layıklık ilkesi var. Yani herkes inancında serbesttir ve inancını tatbik etmekte serbesttir. O hürriyet, anayasamızın bize verdiği bir hürriyet olduğu için, o hürriyet bazı kimselerin keyfiyle alınmaz, kaldırılmaz. Bir kimse mesela efendim, buna müdahale edememesi lazım. Müslümanlar ne yapacak? Müslümanlar hukukunu koruyacak haklarını koruyacak, haklarının korunmasında birbirine yardımcı olacak. Gazeteleri okuyun, meseleyi takip edin, anidin yolları görün, öğrenin. Hakemsizsiniz, hem hakemsiniz hem mesulçunuz, hem hakimsiniz Hem hakemsiz, hem hakimçiniz, hem vazifelisiniz, hem, hem, hem mesulçiniz, hem bunun dünyada ahirette hesabı vardır. O rahatın da şeyi hoşuma gitti yani, elhamdülillah Müslümanım diyor. Müslümanlığında da iftihar edelim diyor. Demek ki bir adım kalmış, bu işin Müslümanlığın aslında olduğunu anlattığımız zaman herhalde tamam affedersiniz Adamı anladım dedik galiba. Allah o günü yiyatın zamanda göster. El -Fati.